Allah Subhanahu ve teala Kur'an'da umumen Rab olmasıyla ilgili özelliklerini bu konuda bir ve tek olduğunu zaten kabul edenlere bir hüccet olarak zikretmekte, bunu kabul eden müşrikleri bunun bir gereği olarak onu ibadetinde de birlemeleri için ilzam etmektedir. Yani Allah Subhanahu ve Teala'yı Rab olarak kabul eden kimse için sadece ibadeti de ona halis kılması, ona has kılmasının gerekliliğini ifade ediyoruz. Kur'an da bunu buna dikkat çekmektedir. Yani bu madem Allah'ın tek başına yaratan ve rızıklandıran olduğuna iman ediyorsunuz. Öyleyse bunun bir gereği, tek başına ona ibadet etmenizdir. Yaratma ve rızıklandırmada, ortağı olmayana, ibadette de hiçbir şeyi ortak etmemeniz gerekir demektir. Bunun en açık örneklerinden biri, Rabbimizin şu buyruğudur. <Gülüyor> Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Umulur ki, böylelikle sakınmış olursunuz. O Rab ki, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü üzerinize bir tavan yaptı. Gökten size su indirdi ve onunla size rızık olacak ürünler çıkardı. Artık hala bile bile Allah'a eşler koşmayın. <gülüyor> yani sadece Allah'a ibadet edin. Zira sizin de kabul ettiğiniz gibi sizi ve sizden öncekileri O yaratmıştır. Kainatı yaratan da O'dur. Sizi rızıklandıran da, bütün bunları yapanın Allah olduğunu bildiğiniz halde, bunları yapmada O'na ortak olmayan kimseleri, ibadette de Allah'a ortak etmeyin. Diğer ilahların batıllığını da, müşrikler tarafından da kabul edilen, yaratmaya güç yetirmemeleri, hiçbir şey yaratmamış olmaları ve bilakis, kendilerinin yaratılmış olmalarıyla ispatlamaktadır. Yaratanla yaratmayan hiçbir olur mu? Nahl suresi 17. ayette buyuruyor Rabbimiz bunu. Yaratanla yaratmayan hiçbir olur mu? Yine Araf suresi 191. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz hiçbir şey yaratmamış, bilakis kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak ediyorlar? Hiçbir şey yaratmamış, bilakis kendileri yaratılmış olan şeyleri mi ortak ediyorlar? Yine Hac suresi 73. ayette Mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Size bir misal veriliyor. İyi dinleyin. Onların Allah'ın dışında dua ettiği şeyler bunun için bir araya toplansalar bile asla bir sineği dahi yaratamazlar. Asla bir sineği dahi yaratamazlar. Özetle Yaratmada ona ortak olmayanlar, yaratmada Allah'a ortak olmayanlar, dua etmek, medet istemek, adak adamak ve kurban kesmek gibi ibadetin hiçbir çeşidinde ona ortak edilemezler. Yani sen Allah Subhanahu Wa Taala'yı yaratmada hiçbir şeyi ortak koşmuyorsun ona. Hesap sorucu olarak onu görüyorsun. Rızık verici olarak onu görüyorsun. Öldüren, dirilten onu görüyorsun. Bütün bunlarda ona hiçbir şey ortak koşmazken sen, o halde niçin dua etmede, medet ummakta, adak adama ve kurban kesmede, sığınmada ve yardım dilemede, niçin Allah'a birilerini, Ortak koşuyorsun. Gerçekten bu kabul edilecek bir şey değildir ve tevhid'e aykırıdır. Bu bahsi akıl ve insaf insaf sahipleri için yeterli olacak. Allah Subhanehu ve Taala'nın şirki kökünden kesip atan şu buyrukları ile inşallah noktalayacağız. Gafir Suresi 60. ayette şöyle buyuruyor. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, ben de size icabet edeyim. Bana dua edin, ben de size icabet edeyim. Yine, Bakara suresi 186'da, Kullarım beni soracak olursa ben yakınım. Dua ettiği zaman, dua edene icabet ederim. Ve yine, Zümer suresi 33 ve 34. ayette, Yoksa Allah'ın dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki, hiçbir şeye malik olmadıkları, ve aklet, akletmedikleri halde mi? De ki, şefaat tümüyle Allah'ındır. Allah'ın dışında kıyamet gününe kadar kendisine icabet edemeyecek, onların dua ettiğinin farkında bile olmayan kimselere yalvarandan daha sapık kim olabilir? De ki, Allah'ın dışında dua ettiklerinize bir bakalım, bir bakın bakalım. Allah bana bir zarar vermeyi dilerse, bu zararı onlar mı giderecek? Veya bana rahmet etmeyi istese, rahmetine onlar mı mani olacak? Yine Yunus Suresi 106 ve 107. ayette mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın dışında sana fayda ve zarar vermeyecek şeylere dua etme. Böyle yaparsan zalimlerden olursun. Allah sana bir zarar dokundurursa, bunu ondan başkası kaldıramaz. Sana bir hayır dilerse, onun fazl fazlını kimse geri çeviremez. Ve yine, Fatır suresi 13 ve 14. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onun dışında yalvardıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler. Biliyorsunuz kıtmir diye geçer orada. kıtmir ayette yani bu kıtmirden kasıt hurma çekirdeğinin üzerinde bulunan ince bir tabaka zar var. O yüzden Allah subhanehu ve teala öyle bir örnek vermiş ve diyor ki sizin kendilerine yalvardıklarınız, bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik değildirler. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler. Diyelim işittiler. Size icabet etmezler. Kıyamet günü de şirkinizi inkar ederler. Yani derler ki biz bundan habersizdik. Veyahut biz sizin bu biz, bizi Allah'a şirk koşmanızdan Allah'a sığınırız. Yine, yine Sebe suresi 22 ve 23. ayet ayetlerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın dışında ilah olduğunu zannettiğiniz kimselere yalvarın bakalım. Onlar ne göklerde ne de yerde zerre miktarı bir şeye sahiptirler. Göklerde ve yerde ne bir ortakları ne de Allah'ın onlardan bir yardımcısı vardır. İzin verdikleri müstesna onun katında şefaat da fayda vermez. Fayda vermek ancak şu dört hasletten birine sahip olanın yapabileceği bir şeydir. Kendisine dua edilen kişi istenilen şeye malik olmalıdır. Malik değilse sahibinin ortağı olmalıdır. Dikkat ediniz fayda vermek ancak şu dört hasletten birine sahip olanın yapabileceği bir şeydir. Kendisine dua edilen kişi istenilen şeye malik olmalıdır. Yani birinden fayda umuyorsanız veyahut ee, bir şeyde fayda görmek istiyorsanız o halde şu hususlara dikkat etmek gerekir ya da şu dört şeyden birinin bulunması gerekir. Bir, kendisine dua ettiğiniz kimsenin bu doğaya karşılık vermeye gücü olmalıdır. Yani istediğiniz şeyi karşılamaya malik olmalıdır. Malik değilse sahibinin ortağı olmalıdır. Ortağı değilse yardımcı ve destekçisi olmalıdır. Eğer yardımcı da değilse onun yanında aracı ve şefaatçi olmalıdır. Yani o halde o buna malik değilse o zaman bu işe güç yetirebilecek olanın, yani ilahın yardımcısı, ya da onun katında şefaatçisi, ya da destekçisi, ya da ortağı olmalıdır. Allah Subhanahu ve teala bu dört meseleyi de yukarıdan aşağıya düzenli olarak iptal etmektedir. Yani Allah azze ve celle bütün bunlardan beridir. Ortağı yoktur, yardımcısı yoktur. Ee, Efendime söyleyeyim, bu anlamda Yukarıda ifade ettiğimiz gibi evet, Allah Azze ve Celle'nin yardımcısı, destekçisi ve ortağı yoktur. Ondan başka da hak ilah yoktur. Mülkü ve ortaklığı nefs etmekte, Ardından da yardımcılığı ve müşriğin istediği aracılığı iptal etmektedir. Müşriin nasibi olmayan şefaati ispat etmektedir ki bu izniyle olacak bir şefaattir. La yef'a'u 'inde illa bi izni. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir? Düşünen kimse için tevhidi tecrid edip şirkin köklerini dinden kazımaya nur ve burhan olarak bu ayet yeter." demiş İbn Kayyum Medarecüs Salikin'de. İnsanların arzu ve teveccühlerini ölülere ve türbelere bağlamak için ellerinden geleni yapanlar, İnsanların arzu ve teveccühlerini ölülere ve türbelere bağlamak için ellerinden geleni yapanlar, inatla yüz çevirmeye devam etseler de Allah'ın kalplerini mühürledikleri müstesna bu açık ayetler düşünen için hakikati anlamaya yeterlidir kendisine Allah'ın ayetleri hatırlatılıp da sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alıcılarız der Secde suresi 22. ayette Rabbimi Subhanahu ve Teala Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala bütün eksikliklerden ve noksanlıklardan münezzeh olduğu gibi özellikle ilah isminin Allah yani Allah dediğimiz ilah isminin sadece kendisine ibadet edilen hak mabut olduğunu onun dışında onun dışında bütün ilahlık taslayanlardan ve sahte ilahların le ilahe ile nesh edilmesi gerektiğini, ancak illallah derken, hak mabut ibadete layık tek ilah olduğunu da ispat etmiş olmalıdır bir kimse. Ee, ifade ettik ve şu an söyleyelim, mesela Mekke müşriklerinin özellikle, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı mücadele verirken, Kelime-i Tevhid'in rububiyet ile ilgili hiçbir sorunlarının olmadığını gör görüyoruz. Yani rububiyet tevhidi, biliyorsunuz ki, Yüce Rabbimizin fiillerinde birlenmesidir. Yüce Rabbimizin fiillerinde birlenmesidir. Yani Yüce Rabbimizin öldürmesi, diriltmesi, hayat bahşetmesi, efendim, şifa vermesi, yağmur yağdırması, e, güneşi doğudan doğru batıdan ya, e, batırması veyahut efendim, bütün dünyayı ve işleri tedbir etmesi, yaratması ve her şeyi yaratması. Bu anlamda Yüce Rabbimizin bu fiillerini yapmakta hiçbir ortağı yoktur. Kişi Yüce Rabbimizi bu fiillerinde birlemesine rububiyet tevhidi denir. Biliyorsunuz ki tevhid üç kısma ayrılır. Birisi rububiyet tevhididir. İnşallah bunu açıklayacağız. Bu konuda deminden beri okuduğumuz ayetlerde Mekke müşriklerinin veyahut diğer enbiyanın kavimlerinin yani ne Nuh'un kavmi Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ne de efendime söyleyeyim İsa aleyhisselamın kavmi veya başka kavimler bunlara karşı gelmiyorlardı. Onlara yüce Rabbimizin ifadesiyle e in se'altahum men halaka's ard? Allah. Onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı diye Allah derler. Dolayısıyla inançları bu idi. Günümüzde de aynı şekilde Yüce Rabbimizin rububiyet tevhidiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur. Vardır. Ancak şu noktada vardır. Onu inşallah ifade edeceğiz. Dolayısıyla müşrikler madem öldürenin, diriltenin Allah olduğuna inanıyorlardı. Madem rububiyet tevhidine inanıyorlardı. Peki niçin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e karşı savaştılar? Demek ki kabul etmedikleri bir şey vardı. O da ilah kelimesinin manası idi. içerdiği mana idi. Rububiyet devhidinin bu kısmında sorun yok. Gerçekten bugün zalim, zalim beşer fesad yönetimi nusayridir. Bu nusayriler de bugün sorduğunuz zaman kim yağmuru yağdırır? Allah derler. Kim rüzgarı estirir? Allah derler. Bugün bunu Hristiyanlara sorun, bugün bunu Yahudilere sorun. Allah Allah Allah Allah. Le yakulun Allah Allah. Derler. Çünkü bu konuda aynı Ebu Cehil'in inancıyla aynıdırlar. Ebu Leheb'in inancıyla aynı inancı taşırlar. Ancak yine de müşrik olma yani şirkle, şirkin kendilerine nispet edilmesinden kurtulamadılar. Müşrik ismini almaktan kurtulamadılar. İkinci tevhid, kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah'ın ikinci kısmı ise e uluhiyet tevhididir. Uluhiyet tevhidi ise kulun fiilleri ile yüce Rabbimizi birlemesidir. Kulun kendi fiilleri ile yüce Rabbimizi birlemesidir. Yani namazında, sadece namazında, orucunda, ibadetlerinde dua etmesinde, sığınmasında, kurban kesmesinde, hac etmesinde, bütün ibadetleri sadece Allah'a has kılmasıdır. Ve ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin leddin. Dini onlar sadece dini Allah'a halis kılmakla emir olunmuşlardı buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. Dolayısıyla kul dua ederken veya e, Allah'la beraber başkalarını yardıma çağırırsa, istigasede bulunursa veyahut Allah'tan başkasına kurban keserse bu tevhidi bozmuş olur. İşte burada Ebu Leheb'in, Ebu Cehil'in, Humeyyye bin'ül Halef'in veyahut diğer müşriklerin kabul etmedikleri İlah isminin bu manası, yani ilah isminin bu manası bunu ifade ettiği için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın La İlahe illallah deyiniz derken şu demek olduğunu çok iyi biliyorlardı. Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasına dua etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasına yalvarmayacaksınız. Allah'tan başkasına sığınmayacaksınız. Allah'tan başkasına kurban kesmeyeceksiniz. Bu manaya geldiğini çok iyi bildikleri için, diğer ilahlarını inkar etmeleri gerektiği için, o ilahları yüce Rabbimize şirk koşamayacaklarını anladıkları için, bunun karşısında düşmanlık gösterdiler ve bütün ilahları tek bir ilah mı yaptı demeye koyuldular. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve O'nun ashabına karşı düşmanlık ettiler. Dolayısıyla bugün de Kelime-i Tevhid'in rububiyet ile ilgili kısmında insanların ortak olduğunu, ittifak halinde olduklarını ancak e, uluhiyet kısmında yani kulun kendi fiilleriyle Rabbini birlemesi kısmında maalesef işte şiddet. İşte bugün konumuzu da konumuzu da e, e, ortaya koyan yani konunun ortasını ortaya çıkmasını gerektiren yani istigase ve tevessül konusunu işlememize sebep olan işte bu uluhiyet kısmında uluhiyet tevhidinin çiğnenmesi ve bertaraf edilmesidir. Siz düşününüz ki. Namaz kılarken Allah'a şirk koşuyor. Dua ederken Allah'a şirk koşuyor. Yani bizzat ibadeti yaparken dini Allah'a has kılmıyor. Bu da uluhiyet tevhidinin çiğnenmesidir. Bir de diğer bir tevhid isimde sıfat tevhididir. O da Yüce Rabbimizin haber vermiş olduğu isimlerine ve sıfatlarına Kur'an ve sünnette geldiği gibi kabul etmektir, iman etmektir. Aslında Rububiyet tevhidinde çok da sorun yok demek doğru değildir. Ben kısacası bu kişinin kendisiyle alakalıdır. Kişinin kendisiyle alakalıdır. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela bir kabrin başına gelip istigasede bulunan, orada dua eden, talepte bulunan bir kimse hangi tevhid'i bozmuş oluyor? Cevap vermek isteyen arkadaş oraya yazabilir hangi tevhidin hangi kısmını e, hangi kısmın kısmını e, bozmuş oluyor yani bir kabire geldi ve orada talepte bulunuyor ev istiyor araba istiyor çocuğu olmuyorsa çocuk istiyor evlenmek istiyorsa bunu dile getiriyor ancak bunu yaparken bir kabire gidiyor aynı Nuh aleyhisselamın kavminde Nuh aleyhisselamın kavminde e, gidip de o salih kimselerin daha sonuna gelen nesil tarafından iblisin gelip de bunlar, sizden öncekiler bunlara ibadet ediyorlardı demeleri gibi. Talebul ilim kardeşimiz demiş ki rububiyet tevhidi bozulur. Ancak ben diyebilirim ki aslında kişinin durumuyla alakalı olarak, bu kişinin durumuyla alakalı olarak rububiyet tevhidi dediniz. Niçin rububiyet tevhidi? Bunu açıklayabilir misiniz? Aslında rububiyet değildir. Aslında rububiyet değildir. Çünkü rububiyet rububiyet tevhidinin Allah'ın öldürmesi, diriltmesi, yaratması ve benzeri olduğunu ifade etmiştik. Burada aslında bozulan asıl itibariyle uluhiyet tevhididir. Asıl itibariyle. Ancak ben inşallah birazdan ispat edeceğim üç tevhidin de bozulduğunu kişinin durumuyla alakalı olarak. Burada bozulan uluhiyet tevhididir. Niçin? Çünkü çünkü ee, evet kişi kişi kişi sadece Allah'a Allah'tan yardım dilemesi gerekirken ne yaptı? Bir başkasından yardım diledi. Yani kendi fiilleriyle Allah'ı birlemedi. Duada onu birlemedi. Duada onu birlemedi. Sadece ona sığınmadı. Sadece ondan yardım dilemedi. Dolayısıyla burada uluhiyet tevhidini ne yaptı? İfsat etti. Peki o zaman şöyle diyelim. O zaman şöyle diyelim. Bu kişi burada mesela bu yaptığı fiille, kendi fiiliyle bizzat uluhiyet tevhidini ifsat etti. O zaman bu kabre gelip dua eden kimse talepte bulunan kimse o kişiden herhangi bir şey istiyorsa mesela rızık gibi rızık gibi veyahut yani çocuk istiyor ondan mal mülk istiyor arkadaşlar bunu yapmaya güç yetirecek olan kimdir Allah Subhanahu ve Taala'dır. Yani rızıkı kim verir? Allah verir. Rızık hangi tevhide giriyor? Rububiyet tevhidine giriyor. O halde bu kimse Yüce Rabbimizin rezzak olduğu konusunda kabirdekini kendisine şirk koşuyor, onu da rezzak görüyor veya duasına e, ihtiyacına karşılık verecek kimse görmesiyle eğer böyle görüyorsa bu kimse burada rububiyet tevhidini de ifsad etmiş oluyor. Halbuki mülkün sahibi Allah'tır, halbuki rezzak Allah'tır. Eğer hastaysa ve şifa diliyorsa, gerçekten şifa veren, Allah'tır aynı İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi فَاِذَا marittu فَهُوَ يَشْفِينَ Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Dolayısıyla uluhiyeti fiillerinde Rabbimizi birlememesinden ötürü ifsad etti. Rububiyeti rızık ve şifa veren olarak gördüğü için ya da bu konuda birilerinin Allah'a eş koştuğu için rububiyeti ifsad etti. Bir de Üçüncü tevhid var, o da ifsad ediliyor. O hangisidir? İsim ve sıfat tevhidi. Şimdi, bu kabre gelen kişi, mesela hani biz dedik ya, biz dedik ya, ee, açıklıyorum, kişinin durumuna göre, rububiyet değildir, tek başına önce uluhiyet gelir. Çünkü zahiri olarak o kişiye baktığında, ne inandığını, neye, neyi söylediğini bilmiyorsun. O yüzden uluhiyeti o fiiliyle bozdu, önce bu önce uluhiyet, asıl itibariyle uluhiyet. sonra eğer böyle inanıyorsa dedik rububiyet bunu açıkladık üçüncüsü şöyle bir inancı varsa tevhidin üçüncü kısmını da e, üçüncü kısmını da bozmuş olur. Şöyle inanıyorsa. Yani gelip o kabirdekinin kendisini işittiğine inanıyorsa o kabirdeki kendisini işittiğine inanıyorsa kendisini gördüğüne inanıyorsa, halbuki biz biliyoruz ki, Yüce Rabbimizin haber verdiği isim ve sıfatlar mükemmeldir. Mesela, ve huve semî'ul vasîr. İşitmek ve görmek. Aynı Şura Suresi 11. ayette ifade edildiği gibi. Leyse, leyse kemithlihi şey, ve huve semî'ul basir Onun hiçbir misli yoktur, işitendir, görendir. Bu kabre geldiği zaman, o kabirdekinin kendisini işittiğine inanıyorsa, gördüğüne inanıyorsa, halbuki mükemmel olarak her şeyi işitip gören ancak Yüce Rabbimiz Subhanehu ve Teala'dır. Böylelikle isim ve sıfat tevhidini bozmuş oldu. Uluhiyet tevhidi, Sorgusuz, sualsiz ve sebepsiz olarak o kişinin bu yapması, bunu yapmasıyla zaten e, iftahet olmuş oluyor, e, uluhiyet tevhidini bozmuş olur. Ancak rububiyet ve uluhiyet tevhi, e, rububiyet ve isim ve sıfat tevhidinde yine oradaki bozmasına demin dediğim gibi hüccetin kaim olmasıyla mümkündür. Dolayısıyla bu konunun iyi anlaşılması gerekir. Daha önce e, bu odada yine biz bunları konuştuk. Sorulan sorular üzerine de konuştuk. Ancak şunu ifade ediyoruz. Biz diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deki müşrik topluluğuna gelip La İlahe illallah" anlattığı zaman, buna davet ettiği zaman buna iman edenler ashab oldular iman etmeyenler müşrikler olarak kaldılar. Ve bu hal üzere öldüler. Ancak Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabını oluşturan müminler ashab olduktan sonra Allah'tan başkasına dua etmediler. Yani la ilahe illallah dedikten sonra Gerçekten Allah'tan başka ibadete layık hak mabut olmadığını ortaya koydular. Hayatlarıyla yani fiilleriyle, e, zikirleriyle yani e, ifadeleriyle, lafızlarıyla, kalpleriyle her şeyiyle ortaya koydular. Ne yaptılar? La ila illallah dediler Allah'tan başkasına adakta bulunmadılar. Kurban kesmediler. Allah'tan başkasına yalvarmadılar. Allah'tan başkasını yardıma çağırmadılar. Allah'tan başkasına sığınmadılar. Allah'tan başkasına, e, efendime söyleyeyim, Allah'tan başkasının etrafında dönmediler. Yani haccetmediler. Ve buna benzer, böylelikle onlar tevhidi gerçekten doğru anlayıp, bunu hayatlarıyla ortaya koydular. Allah Subhanahu ve teala de onları, onlardan razı olduğunu e, beyan eden ayetler indirdi. Ancak günümüz Müslümanı da maalesef la ilahe illallah dediği halde, la ilahe illallah dediği halde ne yapıyor? Allah'tan başkasını yardıma çağırmakla. Lütfen söyler misiniz? Ashaba mı benzemektedir? Mekkeli müşriklere mi benzemektedir? La ilahe illallah dediği halde halbuki la ilahe illallah demek Bunlardan beri olmaktır. Müşriklerin ve onların fiillerinden beri olmaktır. Müşrik gibi olmak demek değildir. Bugün, La ilahe dediği halde, Allah'tan başkasına ibadet edenler, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasını yardıma çağıranlar, Allah'tan başkası adına kurban kesenler ve buna benzer hastalıklarına bir baksınlar. Bunlar müşriklerin fiilleri midir? Yoksa Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ve o ashabının yani tevhidin gereğidir. Gerçekten tevhid bu bu fiilleri reddeder. Sadece ibadete yüce Rabbimiz Subhanahu ve Taala'yı ibadete layık görür. Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur ve biz yüce Rabbimizi Gerek uluhiyette, gerek rububiyette, gerek isim ve sıfatta haber verdiği gibi birleriz ve kendisine nasıl ki yaratmada, öldürmede, dirilmede ortağı yoksa ibadette de hiçbir ortağı olmadığına iman ederiz. İnşallah inşallah Allah Azze ve Celle tevhidi anlayıp Tevhidi anlayıp bunun gereğini yerine getiren tevhid ehli kişilerden bizleri kılsın. Çünkü müvahhid oluşumuz bizim kurtuluşumuzdur. Eğer biz tevhid üzere olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği, haber verdiği konulara, müjdelere inşallah mazhar oluruz. Allah Resulü Aleyhisselatü men من قال لا إله إلا الله علمن دخل kim ilimle bilerek la ilahe illallah derse cennete girer veyahut halisen kim bunu ihlasla söylerse cennete girer ya da kim şüphe duymadan sıdk ile söylerse cennete girer. Bu müjdelerin e, bizleri bulmasını yüce Rabbimizden diliyorum. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı bizler için hayırlı ve bereketli kılsın. Ben burada sözümü noktalıyorum. Allah hepinizden razı olsun. وهذه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته